Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Hazreti Musa'nın aleyhisselam, allah Teala görmek istemesi. İnsanların fıtatında bu özellik vardır. Her insan tabi olarak yaradanını önce bilmek, görmek ister. Fakat tabi görmek meselesine gelince inşallah bu konu bugün enişte bir konu. Aruf Suresi'ne Mevlam bize buyuruyor burada İsmail Rahim Ve ve adına Musa Musa'ya Mevlam buyuruyor Hazım Musa'ya onu vaat ettik onu emrettik tavsiye ettik. Sirasin leylaten 30 geceyi ibadete geçirmesi için As Musa Aleyhisselam biliyorsunuz peygamberdir hem de kendisi Ulu Azim peygamberlerden yani en üstüne peygamberi de Musa Aleyhisselam Hazretleri'dir ona verilen kitap Tevrat'tır ona Tevrat birdenbire verilecekti ona Mevlam buyurdu Ya Musa Tevratı Allah men işin önce uzet yap yani halktan kesil bir kenara şekil, 30 gün oruç tut gündüzleri ve geceleri ibadet işi baktıne yani bu nedir bir manevi olgunlaşma demek ki büyük peygamber de olsa peygamber de olsa Allah'ın kelamını duyması için özel bir şey gerekiyor ve muhtemelenler. Halk arasında konuşulur. Evlilerin kerametleri. İşte şöyle yapmış, böyle yapmış diye. Tabi hikaye olarak dinlemek güzeldir, kolaydır, hoş insan hoşuna gider. Ama evli olmak kolay diye muhtemelenler. Yani normal bir insanın Yaşantısından sıyrıp da evli olması öyle kolay kolay bir iş değildir böylece. Peygamberler onlar ilahi vergidir Peygamberler. Öyle oldu hale bakınız. Musa dersem Mevlam buyuruyor, Ya Musa, 30 gün oruç tut, Tabii az yiyecek ve ibadete geçir. Ve etmemnaha bi aşin... Tüm yıkar rabbi erbeni leyle. 30 gün oruç tuttu... Musa'nın Yetmedi muhteşemler. Rivayete göre... Otuz gün tamamlanınca... Ağzını misrakla... Dişlerini fışralamış misrakla. Oruçlu ağız kokusu tabi... Değişmiş oluyor. Bu bir rivayet tabi. Demek ki gerçekte... 30 günde yetmedi... Yetmedi Mevlam buyuruyor... 10 gün davam ilave edildi, 40 gün tamamlandı. Şimdi gelemiş olan mikat bahsine. ne? Verem acam Musa'ya mikatina. Hazım Musa Aleyhisselam azeti re, Musa Musa Aleyhisselam mikatımıza geldi. Mikat vakit. Ona vaad edilen vakit. Oradaki mikat, ismi mekan olarak da kullanabiliyor. Mesela hacca giderken mikat yerleri vardır. İsim mekan, ismi zaman olabiliyor mikat. Yani bir, belli bir zaman'a mikat denir, mekanda mikat denir. Burada Hazır Musa'da verilen ikisi birden verildi. Hem zaman, hem mikat. Mekan olarak verildi. Neresin mikat? Mekân olarak da Tur dağıdır muhterem. Tur dağı. Vevlamızın <Gülüyor> hikmeti genelde peygamberlerin çoğu hep dağda bunlara peygamber verildi muhteremde. Dağlarda. Peygamberimize de Nur dağında verildi muhteremde. Azim Musa Aleyhisselam'a da Tur dağıdır. Tur. Turisyen deri bana verici. Dağların, özellikle dağların yani dağlar öyle göründüğü gibi cansız bir cami değil onlar ve Mevlam buyuruyor Hazım Musa selam Mikat'a geldi yani kendisi vaat edilen o zamanda Tur dağına geldi nasıl geldi ama peygamber olduğu halde kırk gün halktan kesildi oruç tuttu ve ibadete geçirdi. Ve kellemu rabbuhu. Ona Rabbim orada kelam etti, konuştu. Her peygamberin ayrı bir özelliği vardır. Has Musa'nın özelliği de Kelimullah. Allah Teala'nın kelamını yani sözünü vasıtasız Duyar dinlerdi. Hazı Musa Aleyhisselam Turdağ'a geldi ve gece. Demek ki hem dağ hem de gece ikisi birleşti mi oradan bir manevi ha çıkıyor adam. Musa Aleyhisselam gece Turda'na geldi. Orada Mevlamızın kelamını sözünü tabi dinledi. Yani allah Teala'nın burada sohbetine bulundu. Şimdi genelde bakışta, yani bizim gibi normal insanlar açısına baktığımız zamanlar has Musa Turda'na gidiyor. Allah'ın sözünü duyuyor. Yani öyle bir normal gibi geliyor. Ama normal değil ki muhtemelen bakarız. allah Teala'nın kelamının sözünü Bırakalım normal bir insan diğer peygamberler bile o vasıtasız duyamıyor. Ancak ilham ile yöne geliyor. Hazı Musa Allah Tanrısını işitti. Nasıl işitti bunu? Kulaklarıyla mı? Hayır. Eğer yalnız kulaklarıyla dinledi, duysaydı sözü bu Allah kelimi olmazdı bu. Neden? Belli bir cihetten geliyor. Belamızın her şeyi cihet yok. Yani sağ, sol, ön, arka yok. Üst, alt yok. As-ı Musa Aleyhisselam'ın bütün zerreleri, yani hücreleri bunu duydular. Hakkımıza varsa bir sual gelebilir. Nasıl hücrelere bu sözü duyabilirler? Yani göz hücresi de, kalp de, beyin de Elde denilen bu. Şimdi duymak deyince tabi bir kulak aklımıza geliyor önce. Kulak. Dış kulak. Orta kulak. iç kulak. Fakat sonuçta duyan nedir? Hücreler. Sin hücreler var. Beyinde merkez vardır. İçtirme duygusunun merkezi beyindedir. Merkezde ne var orada? Hücreler. Sin hücreleri vardır böyle. Yani kulak duyu zannediyoruz. Aslan kal duyma mu? Bak böyle. böyle. Bu bir kepçe gibidir. Ona kadar yaratılmış. Sesi içeride verir böyle. Orta kulağı verir, iç kulağı verir. Ama o sesi duyan kimdir? Ve sesi anlayan kimdir? Bak, ses duymak karmaşı değil. Ses geliyor. Anlayan kimdir? Beyindeki mekane bulunan hücre. Hücre Demek ki birisinin hücresi o sizi duyuyor o anlıyorsa oh. diğer hücrenin duymasını anlamazlar mı? Diyeceğim? Niye anlamazlar mı? Diyeceğim? İşte Musa Aleyhisselam Mevlam zamanlar Musa Aleyhisselam'ın bütün zerresi yani bütün hücreleri her şeyi belli bir cihet olmaksızın onu duydular. Deki ne oldu böyle muhteremler? Şimdi insan olarak bazılarının konuşması insanı sıkar. Öyle kişi vardır. İnsan bazılarının karşıdan görür de insanı yön değiştirir böyle. Neden? O kişi sıkarın konuşması. Bazı kişiler konuşması da insanın zevk, tat, feyizdir. Ve özellikle bir gerçek mümin, ihlaslı gerçek mümin, böyle bir gerçek mümin, bir Allah dostunun sohbette bulunursa, çok tat alır olmadığına böyle. Çok tat, tat alır böyle. Ruhu dinlenir, gönlü dinlenir, beynine gelir, aslına döner, bambaşka arılır böyle. Bir Allah dostunun ihlas sohbetinde, insan böyle bir Düşünün ki sahabeler ne demek sahabe peygamberimizi görmüş peygamberimizin sohbetinden bulmuş bülüe ermiş olarak iman ederek buna sahabe-i Mesela peygamberin zamanında bundan bazı kişiler peygamber hayatta hayattayken peygamber halteyken bazı kişiler Medine'ye geldiler ya da Mekki'ye mükerimede teygamberi gördüler. Sözünü dinlediler. Duydular da imana gelmediler o anda. Peygamberimizden sonra imana gelenler oldu. Bunlar ne oldu? Bunlar tabi'in ikinci sınıfı indirdiler. Olamazlar sahibi bunlar. Demek ki normal bir insan, kişi o anda müşrik bile olsa, İngilizce kafir bile olsa, Normal bir insan bir peygamberi görerek onun sözünü dinlese o anda iman da ederse ederse birden bire bir anda bir anda sahip makamına çıkıyor bu dövemler. Yüzyıla bakarız, aşıyor, basamaklar atlıyor. bir anda bu salı kişi ne yapıyor? Sahip makamına çıkıyor bu Neden? Aldı ruhsal tatfiyeyi mi? Yani Peygamber'in sohbeti alınan malime tat, ruhsal zevk, ruhsal feiz, ruh coşuyor. Gönül yanıyor Allah diye. Böyle. Kişi manevi feyizleri alıyor oranda. Kişi malen bir anda yükseliyor, terakki, bir anda fırlıyor. Bir Şimdi geçelim. allah Teala'nın sohbeti yani bu. Azmuz Aleyhisselam bakın Tur Dağı'nda gece, Tur Dağı'nda Öyle gülüp bahçıv yok Muhterrem. Turdan da Musa Aleyhisselam gece Allahü Teala'nın mevlam cirejaliyö sohbetinde Musa Aleyhisselam. Tabii ne oldu Musa esaman da? Yandı mı yandı Muhterrem? Yandı mı yandı? Aşk denince aşk. Aşk iki aralıyor. Aşkın mecazi aşk hakiki var. Aşk-ı mecazi bir kula aşık olmak. Buna mecaz yani hayali gerçek olma aşk demedir bu. aşk hakiki Yaradan'a aşık olmak. Allah sevmek mutlaka. Ama sevmek de, aşk başka. Aşk ateştir böyle. Ateştir böyle. Musa şey. ı Musa Turdağ'ında allah Teala'nın sohbetinde Allah kelamında. Tabii çok geniş konu aslında. Yani kapsamlı bir konu. Şöyle ki muhtemeler. Mesela bizler birisine bir konu anlatacağız. Ne diyoruz bazen? Şimdi zaman müsait değil. Daha geniş bir zaman anlatırım. Ya demek ki bazı konu işte Bazı konu bir geniş zaman istiyor. Anlatabilmesi için ben Zaman geçiyor böyle. Ama allah Teala buna ben muhtaç bu değil zamana muhtemelen. allah Teala Mevlamız bir saniyede kuluna milyarlarca ciltlik verir bu. Bir haberi. Verir haberi. Örneğin Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Miraç'ta 90 kelam kelam deniyor. Bir kelam kelime anlamına, cümle anlamına geliyor. Bakın. Peygamberimize Miraç'ta ki bir anda 90 bin kelam verilir. Bir anda böylece. İlham da budur muhtemelen. İlham da budur. Böyle. Tabi ilham bunun. Buradaki Allah kelamı, Musa yaptığı kelam güneş ise örnek olarak ilham nedir? bu da böylece. İlhamda bile allah Teala kul ilhamları gönlüne ama bu bir doğuş değil. ilham başka. Malevidir bu, ilhamdır. Allah'tan kulu ilham geldi mi, Kula bir anda ilim verilir gönlüne, bir anda. Öyle kelime kelime harf et, her şey yok böyle. Adı Musa Aleyhisselam demek ki, burada Ve kellemehu rabbuhu. Ebu da rabbuhu geliyor. Hu <-amir -i> Allah raci burada. Musa Aleyhisselam'a raci, onun Rabbi, yani Musa'nın Rabbi, Musa Resul'e burada konuştu ki galate böyle. Kâle dedi Musa Resul'e burada Rabbih. Ey benim Rabbim, yaratan Rabbim. Erini bana kendine göster ama. Dayanamadı, yandı. Yandı, yandı ben. Tabii Allah'ın kelamında oldu ki, öyle zevk kaldı ki, fez oldu ki, ki ben. Ee, bizler bile, bizler bile e, bir kişiyle bir telefonla falan bir tanışsak, görüşsek, bazen nediriz, değil mi? İşte bir görüşmek isteriz böylece. Hele bu tabii bir kız erkek arasında olursa daha farklı olur. Böyle. Farklı olur. Yani bir aşk mecaza girebilir, aşık olabilir. İlle görmek ister bu sefer. İlle görüşmek istemem. Şey düşünün ki aşk hakiki, gerçek aşk. Musa Aleyhisselam Allah'ın sohbetinde durduğunda bütün zerreleri, bütün hücreleri yandı. O anda Musa Aleyhisselam kendini dünyada fark etmiyor. Sanki kıyamet kopmuş, arat alimi kurulmuş, o anda kendisini, öbür alim kendisi kendisini Musa Aleyhisselam. Dünyadan çıktı o anda kendisi, o duruma geldi. O aşk makamına geldi. Rabbi erini dedi. Rabbim ne olur göster bana. Kendine de göster ya Rabbi. En olur ileyk. Sana nazar edeyim, bakayım ya Rabbi. Beni göreyim ya Rabbi. Benim dayanamadı böyle, yandı bu şekilde. Peki görebildi mi? Göremedi tabii. Nedenle açıklamış çalışacağım inşallah. Kaleh allah Teala buyurdu ki, Len terani, Ya Musa sen beni elbette ki göremezsin. Bak, len, Len, şimdi geldi mi, bütün geleceği kapsıyor böyle şey. Yani sen hiçbir zaman, dünya hayatındayken, bu bedendeyken, sen hiçbir zaman göremezsin. Velakinun ilen ilencebeli. Ama madem istedim bu kadar, şu dağa bak. Demek ki karşımda bir dağ varmış. Fiiniz tekarri mekânehü eğer da yerinde durabilirse, istikrarında kalırsa da, yani Mevlam'a tanizecek dağ, eğer dabına dayanabilirse Mevlam buyururduğum, fesef ve teraniye, ancak ondan sonra beni görebilirsin. <gülüyor> yani buradan ne anlatıyor muhtememler? Ayet-i Mevlam buyurması... Da bile dayanamıyor da. Böyle İnsan dayanamaz. Ne olur? İnsan gider ölenlerdir. Yani ölmek başka. Ya hücreler patlar gider, dayanamaz adam. Köti bir şey olsun karşımızda ona bakam gözümüz ama. Işığa bakamıyoruz derler. Güneşe bakamayız güneşe. E bir insana bir işkence olarak Kişinin önüne güneşe dikseler, kişiye meclur etseler, ya da güneşe bakamam muhtemelen bakanlar. birisi, Peygamber'in çünkü Peygamber'imize. Ne olur Ya Allah. Bir mele göreyim ben de. Ama meleği asli şekilde, gerçek şekilde melek göreyim. Bu Peygamber'imiz dayanamazsın. Dayanamazsın Yani gözlerin kör olur gider. Nasıl melekem de? Yani aşağı tabakı bir melek böyle. Dünya meleklerinden birine. Çok ısrar etti. Ya Resulallah ne oluyor? Gözüm gitsin razıyım. Yeter göreyim. Peki. Orada melek var tabi. Bu meleklerinden birine. Şuna bir tecrühe et bakalım. Bir görün bakalım. Melek asli şeklinde böyle, bir nur anetini böyle edince hemen o sahabenin gözü kapaklar oldu. Nur git hem böylece. Kapanı gözlektir. Demek ki dünya hayatında insanın bedeni allah Teala görmeye dayanamamadı. Hatta aşka dayanmamak. Aşka dayanmamak. Öyle kişilere gelmişler ki Allah diye aşk haline gelmiş ve Allah deyince düşüp bayılıp ölmüştür. Aşk öldürür. Kaldıranmamak. Kaldıranmamak. Bazı evliyalar yalvarmışlar, yara bir al beni benden bu hali. Kaldıramıyorlar. Miracem giderken Peygamberimiz adetleri sizin imtihanı geldiler, cebanırsam burayı götürdü Peygamberimiz. Oraya gelindi, cebanırsam durdu. Peygamberimiz ne oldu diye karıcığım ne duruyorsun? Ya Muhammed, benim yerim buraya kadar direği geçersem yanarım yanarım ya insanın manevi yönü insanın manevi duyguları bunu kaldıramıyor kaldıramış şey böylece <gülüyor> selem selam melean buyurdu ya Musa karşıki dağa bak eğer dağ yerinde durabilirse, özelini koruyabilirse, sonra sen beni görebilirsin, sana tecrü ederim. Mevlamız, ocağı dağ tecih edince, daha tecrü edince Mevlamız, ci'alehü dekken, dağ paramparça olduğu, tozman olduğu, yerdiniz uzak Bir anda böyle. Yani muazıya infilak olur sanki. Ben. Sanki hemen kopuyor o aşağı geldi. Peki ama daha bir taş toprak. Bu aşağı aşağı gelmiyor mu? Bu varlıklar alemi bize göre farklı muhteremler. Yani canlı, cansız, bir de canlı da, bir de bilinçli, bilinçsiz de var. Bu bize göre var. Allah katında hepsi bir muhteremler. Ya Allah katında isterse Yüce olsun, işte atom olsun, hiç fark etme Allah katına. Yani genç dağlar bizden daha bilinçli aslında. Onun özellikleri var aslında. Mesela günümüzde bile insan yapamadığını bazı madde yapıyorlar maddelere. Bir cep telefonu muhtemelen? Küçük bir şey var. Ama ne işler yapıyor? Hafızası var. Neden oraya kaydediyor? Saltınlara böylece. İnsan minimum yapamaz bunlar. Gizli kameralar var mesela. Gizli kameralar var. Gizli kameralar var. Ki oraya bir nebeç koşsalar, her kameranın yerine biner bir nebeç koşsalar, kişi gözü açamaz ki, ki. Gözü yorulur. Boyun yorulur ki sağa sağa gözünü kapat, dalar malar. Ama ne oluyor kameralar? 24 saat tam bir böyle Tam bir izleyenler İnsanoğlu bunları yaptırıyor maddelere. Allah yapamaz mı maddelere bunları? Yaptırıyor muhtemelen. Muhtemel. Mevla dilerse atı mühüzeye çevirir. Hüce atıma çevirir Mevlâm بيقولuyor ki mevlâm Rabbimiz daha tecelli etti. Tecellâ bil-cebeli ce'alehu dekkân. Tecelli mevlâmızın nuru ilahi ilah nur yansıdı yani böyle daha böylece. Daha bir anda sanki kan kopar gibi infrak etti. Panik oldu, toz oldu, gün oldu böyle. Ve harre Musa sa'ika. Musa ise bunu bakarken, o Musa'nın be düştü bayıldımdır böyle. Hatta sıyka bayılmandı ötesinde ölüme yaklaştı böyle. Ölüm yaklaşı Musa ise bir anda şoka girdi, düştü bayıldı. Fena ma Ne zaman ki Musa fakat buldu? iyileşti yani Kendine geldi. Birinci ne geldi. Şoktan çıktı. Kale. Dedi ki şöyle Sübhaneke Rabbim seni tesbih eder. Yani senin görülmekte münezessin. Tübütü tü ileyke sana teybih ediyorum. Yani, Afet ya Rabbi. Sen bunu hissedin. Vel evvel müminin. Ben de ilk müminler ki yani sen diyor görülemezsin ya Rabbi. İnsan dünyada Rabbini göremeyecek. Göremez yani. Az Musa göremediğine göre daha buna dayanamadığına göre insan bunu görme dayanamaz muhtemelen. Bu bir. Şimdi insana bazen soruyorlar niye ben Allah'ı göremiyorum diyor Allah. Allah öyle yarattığı için göremiyoruz diyor. Biz Allah'ı yaratmışız. Mesela uçan kuşlar var. Uşuyor kuşlar. biliyor de uçamıyoruz. Öyle yaratılmışız ama ya. Yani kuş anatomisi organları başka. Bir başka muhtemelenler. Denizde yaşayan balıklar var. yaşayamıyor. Ne yaşayamıyoruz? Allah bizi öyle yaratmış muhtemelen. Demek ki Meala öyle yaratmış ki kulun yapısı kulun duyuları yapısı Allaha görmeye Eğil, eğil, eğil. Yalnız gelirim inşallah bir de cennet meselesine şimdi. Cennette Mevlamızı görme meselesine gelelim. Biliyorsunuz, Peygamber Aleyhisselam Adetleri Miraç'ta Mevlamızı gördü. Yani en kuvvetli rivayet budur. Bilema arasında. Peygamber Efendimiz Adetleri Miraç'ta Kabe Kavuseyn denilen makam yani. Ağabey koçtan bakamda. Peygamberimiz Mevla'yı gördü. Nasıl gördü? Orada? Peygamber orada gördü peki. Orası dünya alemi değil. O dünya değil. Orası alem orası böylece. Yani madde alemi ilk kadar göklerdir. Onun üzeri artık maddenin dışı çıkıyorlar böyle. Kıyamet burada kopacak. Yani cennette kıyamet kopmayacak ki mutlaka. Şu an cennet hazır, duruyor böyle. Yani cennet kaynaklı bozulmayacak böyle. Arşale bir şey olmayacak Arşale'ye. Şimdi ehl-i sünnet inancında inancında kul Mevlasını cennette görecek. Tabi bunun dayandığı kaynaklar var. Önce Kuran-ı Kerim'den bakalım inşallah. Biri kıyamet suresi ki Laoksüm diye başlar. 1. suredir. Bunda 20-23 demeli an duyuruyor. Vücuhun yevmi izin nazıretün ilâ rabbiha nazıreh. Vücuhun yüzler. Yevmi izin o günde. Yani cennette nazıretün nazar parlak. Nur yüzler gülümser Güzel yüzler belirice. İla Rabbian Nadira Rabbisine bakacaklar gözler. Yani melekleri görecekler. Bu adet kemedir. Bunu bir kale olmuş oluyor ki demek ki mümin de inşallah mut oraya girer inşallah cennete inşallah. Orada Mevla'mızı görmek. Yine böyle bir Yunus suresi ayet 26'da. Ye hüsna ve ziyade İllezine ahsenü. Şu kimseler ki ahsenü ihsan. İhsan her işi en güzel yapmak dünyada. İki anlamı biri Allah Teala görüyü kulluk etmem amımıza. Bir anlamı da nedir? Her şeyi dünyada en güzeline yapmak. Yani bir insan bir şey yapıyor mu? Tabii Allah yolunda, manevi yolda bunun en iyisini yapmak abdest mi david almak buna, namazımı daha güzel kılmak Kuran-ı Kerim'in tecrübünü falan okumak ibadını daha fiizli yapmak her şeyin güzel yapmak peki ne olur bunlara el husna bunlara da işte husna vardır husna da aslenin yani en güzellik vardır nedir bu da Cennet karşılığında. Demek ki bir insan bu dünyada, ibadetlerinde, inancında, bütün davranışlarında, İslam davranışlarında kişi, gevşek olmasa, ciddi alsa, kişi her şeyinde en iyisi yapmayı çalsa el engelliliği kadar. velam buyuruyor, bunun yerine doğru doğruya cennet yani bu kişilerin mahşerde fazla dikilmesi gerek kalmıyor. Şimdi Özenmiş her şeye böyle. Mevla'yı sevmiş. Böyle. Allah diye gönlü yanmış. Her şeyi Allah için güzel yapıyor böyle. Yani sözünü güzel konuşmuyorlar. Yalan konuşmuyor, gıbet yapıyor, bunu yapmıyor. Örtülmede dikkat ediyor. için dikkat ediyor. Bunlar cennet vardır bir. İkincisi Mevlam bir hakikaten peşinden ve ziyade bir de cennetten daha fazla ziyade bir şey daha var. Yani Peki ne var cennetten daha ziyade daha üstünde var? İşte cemalullah. Allah gelmek ancak. Çünkü cennet son nimet. İlahi son nimet cennet. İnsan tatmin eden Cennet sonnime cennetle böyle. Bunun fikirliği ne var? Ancak beziyade cemalullah allah Teala'yı görmek muhtemelidir. Tabi bu nedir o Allah görmenin tadı, feyzi? Hepsini geçiyor. Ehli iman cehennete sonra ehli iman iki türlü giriş var. Bir duhule evvelin deniyor. Mahşede fazla telemeden, hesabına çekilmeden, sıraya yalmadan hemen kuş uçarak diye gidenler var. Duhule evvelin. Kimler bunlar? Dünyada günahını arınanlar buna Dünyada arınmış da günahlarından bile yapmışsa bile tevbe etmiş, ağlamışsız ama böyle. Allah yolunda çalışmış, çabalamış. çabalamış. Bunlar bu şekilde. İkincisi, imanın var. İnancı var. Ama yaşantıda gevşek ama. Üşeniyor, tembellik yapıyor. Böyle. Bazı günada kışı görüyor bazı kişiler. Sana üşene kalsın diye. Bir gün Lökma Esrem oğlu babasına geliyor da baba her işe babasına danışırmış ama. Gençmiş enişte. Baba ben şu işi yapayım mı? Yapacak işte günah bir şeymiş. Oğlum o iş günah oldu bilmiyor musun? Baba biliyorum günah ama. Küçük günah baba ama. Peki yavrum diyor. Gel bakalım diye içeri götürüyor. Ateş yarmış ocaktan. Yavrum diyor küçük parama so bakayım ateşe. Küçük parama so bakayım diyor. E, Yanar baba diyor. E, yavrum baba diyor küçük parama ateşe sokamıyorsun diyor. Günah küçük olmaz ki yavrum, böyle diye. Hadi ateş <gülüyor> İşte bazı kişilerin yazdık ki dünyadan muhtemelenler, bazı dünyaları küçümsüyor oldular. İş ona kalsın. Cık, kalsın ama işte küçük parmağını yakat. Bakın, bak yani, yakamıyorsun. Yani. Eğli cehenneler cehenneler yerleştirden sonra. Tabi önce herkesin bir yerleşim alanı var. Herkesin beraber. mülkü. Yerleşti herkes yani böyle. Herkes eşini buldu. Eşi onların eşlerinde orada. Yeni başlayan eliniz orada, tabi nikah gerek mi tabi eşliği kişi orada burada. Her köşkü sarayı bağları ağaçta ağaçta mülkü özel. Hem de ebediyette sürekli. Böyle. Ondan sonra cehaette başlayacak sohbetler sohbet mıdır sohbet. İnsanı olgunlaştıran sohbet sohbetleri böyle. Cennette önce başlıyor sohbetler. Böyle. Önce ülemalar, evliyalar, sahabeler bunların sohbetleri. E, Cennete bir zaman mefhumu kalkıyor. Biri mi kalkıyor orada? Böyle. Hiçbir şey yok. Böylece. Her şey misafir böylece evliyanın sohbeti, filan alemin sohbeti, filan sahabenin sohbeti, tabiinin sohbetleri derken peygamberin sohbetleri ve en büyük sohbet peygamberin sohbeti. Derler. İnşallah da bulunduruz muhtemelenler. Gerçekten yani gıpta edecek en büyük amaç olması da cennette makam Mahmut diye makam var. makam Mahmut. Mahmud. Şirde cennetinde 8 cennet var. Şirde cennetinde bütün cenneti haber verecek. Her cenneti 8 cennete. İşte haz Aleyhisselam'ın sohbeti var diye. Bütün peygamberler, sahipleri ağlar topacaklar. Kimle karşı trilyonlar bu triyonlar Peygamber çıkacak o zamanlar kürsiye oradan çıkacak. Bizim gibi tabi görmeyen gözler merakla açacak gözümüzde. Peygamber'i görmek. Gören sahabeler de tekrar görmek. Arada görememişler. Ölümde ayırmışlar onları. Orada peygambenin sohbeti olacak. kuran Kerim'in tefsirini yapacak. Ne kadar sürecek? Kim bilir kaç yıl, dünya yılıyla. Yılıyla. İşte orada bir gün sonra da tam tekamül yani ruhsal tekamül olacak o tarafa. Nasıl ki azre azettim bir müşrik bak da. kızını diri toprağa gömecek kadar vahşi var bir müşrik. Alkolik bir müşrik peygamberimizi bir görüyor, sabah dinliyor, imana geliyor. Bak bir anda sahabe mütedirler. Dünyada daha odur bu makama gelmek, dünyada. Çünkü insanın nefisi var, gazabe var, şunları, bunlar, bunlar, var, var dünya muhtemelen böyle. Bunu aşabiliyor, cehennete daha kolay oluyor tabi. Daha kolay muhtemelen. Demek ki Peygamber sohbetinde, oradaki insanlar tam bir tekamül böyle. Bu aşk-ı ilahi muhtemelen. Ruhsat, cezbeler, mali bir haller böyle. Böyle gelecek kişilerin. Bundan sonra melağmizin kullarına selam mı gelecek ya Aslında biliyorsun geliyor da. Selamun kavle mir rabbi rahim. Selamun selam. Kavle söz olarak. Rabi rahimden selamı Bunu herkes orada duyacak. Allah'ın selamını, Allah'a cihandes selam verecek. Herkes bunu duyacak. O anda cennette hayat duracaktır. Yaşamcı duracak cennette böyle. Kimse o almışe geçmeyecek. Allah'ın verdiği selam, Allah'ın selamı duymak, o kelamı almak, o manevi hazzı almak, ruhsal zevki almak insanı saracak böyle. İnsanlar epey zaman kendine gelemeyecekler böyle. Onun tadını da böyle. halde kalacaklar. Rabbim bir arayla soracak? Kullarım isteyeyim mi daha benden bir şey? Ne isteyeyim ya Rabbi? İsteyim ne isteyelim? Kullarım ben senden razıyım. Razıyım ben senden. Bu tabi ikinci bir dalga. Manevi dalga. Şey, Ve bir had-ı şerif var mümkünümüzde, Tirmizi'de. Onu özeteyim inşallah muhteremler. Eğlesi'ne cennete girdikten sonra, tabi bu halden sonra Allah soracak Bunlara Tüydiğin <türüdüğü> eşleyen ezdiy düküm. Kulan isteyimenden ve be. isteyin kularım daha vereyim az isteyimenden daha isteyin falan burada. İsteyin falan burada. Fiye ne diyecekler ki? İşte bir daha deriz orada muhteyinler. Elem tübeyi yıldu ucu hana. Ya abi ne isteyeyim ki abi? Bak yüzümüzü beyazlattın attın ruyu bir attın baya. kalkanlar. Kaplan yüzüre kapkara, kömür gibi, aburun köpek domu suyetini kalktı kabilerinden, hayvan şeyine kalktı böyle, kapkara, kurgul kalktılar. Ya Rabbi sen bizim bembeyaz beyaz yun, nur gibi kaldırdın ya Rabbi. Hem tuhüllene cennete ve tümü cimnandar. Sen bizi ya Rabbi cehennemden kurtardın, onu gölden sal kapısında, cennete biz sattın böyle, var etmemiz cennet ya Rabbi. Cennet yeterliyorlar ya. Yani cennet yeterli. Neyse var cennette? Var. Huzur sürekli huzur. Sağlık sürekli sağlık. Gerçi sürekli sağlık. Sürekli aynı mev mevsim. İktim. Her şey bol bol bol. Bu dedi ki Mevlam Feşri fil hıcabe U'tu minel ila Rabbihim. Ondan böylem. Aradaki perdeyi kaldıracak mutlak hemdar. Yani görün engel olan benden perdeyi kaldıracak. Onda kullar mevleri orada görecekler mutlak Cennette hember. Ama Şahı Cennete anlamına gelmiyor. Me e yok ne koyuyoruz Demek ki ancak kullar o zaman mevleri duruma gelecekler. Neden? Cennetteki bedenler ölümsüz. Ölümsüz hemdar. Benim de koray hember. Ancak o bedenler buna dayanabilecekler muhteşemlerim. Aşka, ilahe doğru kavuşabilecekler. En son nimet yani cemalullah diye muhteşemlerim. Mevlamızın cemalinin güzelliğini yani o anlamına geliyor. Onun gibi anlamına geliyor. Tabi Mevla'dan ümit kesilme muhteşemler. Kesmemize gerekiyor. Gönkâr da olursak ama tabii birader çalışmada gerekiyor gerekiyor müterimler. Yani bir evliyan bir de şöyle bir sözü var. Aklıma geliyor bazen muhtemelen. Bir evliyan şey bir sözü. Yani Kim dinin kulağında ya işte Rahmet oğlanı söylüyor <gülüyor> Dedi ki, harama bakan gözlere böyle ben sana gösterim cemandes ne yaparızdır dedi ben. Haram bakan gözlere, haram bakan gözlere. "Verem cemalini göstermese ne yaparız?" dedi bana. Haram bakan gözlere Bu için demek ki gözlerimizi de çok sakın tutanlar. Erkekler tabii kadına bakmaktan, hanımlar da erkek havası bakmaya gerekiyor onlardan. Yani gözlerimizi de göz nimetimizi de yerine kullanmaya çalışalımız. Bir de günümüzde tabi televizyon var. Televizyon muhtememdir. Kişi oturuyor kanepeye. Hele uzun gecelerde bundan sonra. elde kumanda. O kanal senin, bu kanal benim muhtememdir. Ne haramlar, ne çılgınlıklar muhtemem. Ama göz oraya bakıyor, böyle. Göz bakıyor oraya böyle. Yani Gerçekten korkmamız gerekiyor. Böyle bir gözlere, cemar olma nasip olur muhtemem? Bunun için inşallah gözümüzde korumamız gerekir Muzerimler. İlla Yatan-ı